Mürşide intisabın Değeri Tasavvuf yolunun büyük velilerinden Ebu Süleyman Darani Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir müddet menkıbeler anlatan bir zatın meclisine devam edip durdum. Zamanla onun konuşmaları kalbime tesir etmeye başladı. Ancak yanından ayrılınca kalbimde hiçbir belirtisi olmuyordu veya ben öyle hissediyordum. Bir süre sonra anlatılanlar biraz daha tesir etmeye başladı. Bu defa sohbetten ayrıldıktan sonra yolun ortasına gelinceye kadar etkisi olduğunu hissediyordum. Daha sonra yine bu sohbetlere devam ettim. Eve dönünceye kadar sohbetlerin faydasını gördüm. Ve anladım ki anlatılanlar üzerimde daha uzun süre etkili oluyor ve faydasını hissediyorum. Bunun üzerine Allah'a muhalefet eden duygularımı kırdım, ve Allah'a ulaştıran bu yola devam ettim. Ebu Süleyman Darani Hazretleri bu kıssayı Yahya bin Muaz Hazretlerine kutu ses anlatınca o da şöyle demiştir. Kuş, turnayı avlamıştır. Bunu söylemekle de kuşla kıssa anlatan zatı turnayla Ebu Süleyman Darani Hazretlerini kastetmiştir. Gavse Hizani Hazretleri bir defasında ''Avama mensup biri ahirete varmadıkça kendi iradesiyle şeyhe bağlanmanın değerini ve faydasını kavrayamaz.'' buyurdu. Yine bu yolun büyükleri şöyle anlatır. Zamanın keşif sahiplerinden birine mezarlıkta yatan ölülerin durumu gösterilmişti. Keşif sahibi mezardakilerin azap çektiğini fakat yanı başlarında yatan birkaç ölünün huzur içinde olduklarını gördü. Sonra o dostlarından birine, Yatan ölülere dünyadayken bu durumda olmalarını sağlayan amellerinin ne olduğunu sormasını istedi. Ölülerin vermiş oldukları karşılık şu oldu. Bizler Şeyh Nasir'in müridleriydik. Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Yavuz Sultan Selim Han